Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Ozan Can Özübal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öza, Ozan Can Özübal 1984 yılında Antalya'da doğdu. İlk Orta ve Lise'yi Antalya'da bitirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde şehir ve bölge planlama okudu. İlk romanı İtlaf 2013 yılında Raskol'un Baltası tarafından yayınlandı. Ve Sabit Fikir'in hazırladığı 2013'ün en iyi 50 roman listesinde gösterildi. İkinci romanı da 2015 yılında yayınlandı ve o da Raskol'un Baltası tarafından e, yayınlandı. Ee, Ozan Bey biraz şeyle başlayalım mı ee, Her iki kitapta da biraz Önce de aslında biraz konuştuk ee, işte parçalarla Hı -hı. Fragmanlarla başlayıp e, Gerçi biraz bataklık fragmanla Başlamıyor bir epilok prolog, prolog Hikayesi var ama sonuçta asıl Hikayeye gelmeden önce bize anlatılan Parçalar Hı -hı. Diyebiliriz belki bunlara bilmiyorum Siz nasıl adlandırıyorsunuz onları Bu şekilde başlıyor kitaplar ee, niye böyle başlıyorlar? <gülüyor> evet, bir, bir, hatta yani birçok e, okyan tarafından yani az sayıda okyanın birçoğu tarafından <gülüyor> demek daha doğru olur. E, çok iddialı bulunan cümleler aslında o giriştekiler hatta yani tweet adını verenler bile oluyor girişteki mi? şeyler için ya bundan iyi tweet olur, bundan da olur, bundan hepsi tweet galiba. Ama dediler. aforizma değiller. Aforizma. Bu da önemli. Yani evet öyle olsun istemem zaten de. E, evet. ...hani tweet deyince insan aklına evet. biraz aforizma da... ...hani çünkü tweetler daha aforizmatik şeyleri seviyorlarmış evet. gibi. Bunun işte altının boş olmaması... ...ve yani zaten tweet, tweet yapan da onun altının boş olması zaten gibi <gülüyor> geliyor bana bu. Ya yani o fragman dediğiniz şeyleri o kısa parçaları önceden koyup... ...daha sonra metnin devamında o parçaları bulunmasını istedim açıkçası. Yani bunu... Evet. Metnin ortasında evet. bir referans, metnin ortasında bir referans, metnin ortasında da kitabın en başına referans olacak şekilde tasarladım diyeyim. Yani bu tasarlamak kelimesi de biraz sakıncalı aslında ama yani bu çok kafa yorduğum bir konu. Yani evet. düşünceli bir yazar mıyım yoksa böyle Hı. tamamen hiç sezgisel olarak öyle mi yazdım bilmiyorum. Yani. Bana mesela daha çok okurken sezgisel gibi geldi Hı. ve hani şeyi merak ettim. Evet bunlar hani ne olacak ...metnin sonunda ya da... ...metninde neye karşılık gelecekler... ...diye çok düşündüm. Sizce buldu mu... karşılığını? Evet evet karşılığını hı. buluyor... ...bence ve sonra tekrar... ...baktım hatta özellikle... ...bataklıkta hı hı. tekrar baktım... ...niye böyle... hani ...nasıl bir ilişki, nasıl bir organiklik... ...sağlıyor diye... ...bir organiklik sağlıyor... ...ama bir taraftan şey de düşündüm... ...bu organiklik... ...hani şey gibi değil... ...bu okuru bir içine çekmekten çok hı hı. empati. Yani okur bu kitapla empati kurmasın. Hı hı. Kitap okuduğunun farkında, farkında olsun. olsun. Evet. Ha, ve hani e, bu anlamda da şey geldi bana... ...daha protest hani var olan e, metni içselleştirme... ...işte o metni okurun kendini dahil etme... ...öyle hayal etme. Hayır böyle olmasın. Evet. Uzak olsun. İşte mesafeyi hep e, korunsun... Ee, sanırım ya yani bilmiyorum protestin şeyinden bir yani kendi yapısından bu ama bilmiyorum modernist e, evet, modern. nizmin, yani evet. modernist bir yazarın tavrı böyle evet. olmalıymış gibi geliyor bana her evet, dakika doğru. kitap okuduğunu, yani siz daha iyi biliyorsunuz doğru e, bence de her Hı -hı. dakika kitap okuduğunun farkında olsun ama bir taraftan şey de olsun o kitap onu düşündürsün Hı -hı. yani var olan kurallar ve bize tanıdık gelen ...ama aslında tanıdıkmış gibi gelen... ...hiçbir şeyin o kadar da... ...tanıdık, olmadı. tanıdık olmadığı... Hmm. ...ve... ...gösterilenin dışındaki... ...ya da daha başka şekilde nasıl var olabileceği... ...ve o var olanın da... ...aslında bize... ...rahatsız etmeyebileceği... ...ya da edip etmeyebileceği... ...edip etmeyebileceği <gülüyor> sorusu... ...gibi. O yüzden mesela itlaf ve bataklık isimler de çok anlamlı... Evet. ...aslında. Ee, yani... ...açıkçası bir yandan da şöyle bakmak lazım... ...bu metinleri yazdığımda... yani bir, ...en azından bir 5-6 senesi var hı hı. Dün Yani Türkiye konjonktürü de... ...böyle değildi bu yaptığımızda. Yani çok bambaşka değildi tabii ki. Yine aşağı yukarı böyleydi ama daha... ...arada bir şeyler oldu biliyoruz yani. Ne olduğunu. Ee, yani öyle bu hikayeler böyle karanlık... ...içinde ölüm kelimesinin... <gülüyor> ...hoyratça kullanıldığı hikayeler ama... ...şimdi ben öyle ölüm lafını... ...öyle alamam ağzıma yani bu çok... Babam başka. Yani o yüzden bu kitapları artık biraz uzak duruyorum yani. Anlatıcının rolü olarak da e, ben anlatıcısı yok ikisinde de. Evet. Ama artık ben yani bir bir noktadan sonra roman kurnomi'de de biraz haşır neşir olduktan sonra artık modern bir romanın ben anlatıcısıyla gitmesi gerektiğini düşünmeye başladım ve bu şekilde yani biraz açıkçası şu an niye dedim çok bilmiyorum yani çünkü <gülüyor> yani sanırım kitaplar yüzünden değildi de, metnin kendisinin e, ...vadettiği bir şeyler var sanırım... ...bir potansiyel evet. var... ...ama <gülüyor> potansiyel yüzünden buradayım şimdi... ...burada konukluk <gülüyor> evet. olmuşum gibi... ...bu teşekkür edeyim <gülüyor> yok, tekrar... Estağfurullah, biz çok teşekkür hmm. ederiz... Ee, ...burada olduğunuz için... ...acaba şöyle olabilir mi... hani ...şimdi bu kadar işte 5-6 senede her şey çok değişti... ...ve siz ben anlatıcıya... <gülüyor> ...dönmek istediğinizi söylediniz... ...buradaki... E, ...aslında ben anlatıcı da... ...çok öznel olmayabilir... Yani tamamen o öznelliği yıkıcı bir şekilde hı hı. kurulabilir. Ama daha çok kendini yeniden kurmaya da yönelik bir şey. Hani bu biraz daha e, daha vurucu. Yani işte bu karanlık tarafından bahsettik kitapların daha karanlık değil mi? Tam bir, bir, bir yani soruyu biraz anlamam lazım. <gülüyor> ya böyle lazım şey değilim. gibi hani ben hani üçüncü hı hı. yani daha üçüncü teki hı hı. şahıstan birinci teki şahısa ve ben anlatıcıya dönmek istediğinizden evet. bahsettiniz ya. Bunu... Biraz daha karanlık... Laşmıyor mu artık? Ee, sanırım öyle oluyor. Evet. Yani şu an üçüncü üzerinde çalışıyorum... Hı -hı. ...güncel olarak. Zaten onu gözlemliyorum ama... ...bir yandan da şu var... E, ...ben anlatıcısına geçtikten sonra... Hı -hı. E, ...nasıl diyeyim o... ...naif, sezgisel evet. yazardan kurtulmuş oluyorsunuz. Artık bir yanınız... ...o düşünceli ne yaptığının farkında olan yazara geliyor... ...ve her dakika ben okura... ...bunu hatırlatmak zorundaymış gibi hissediyorum ki... ...bunu hissetmek de... Hani ...hissetmemek Hı -hı. Bu da ayrı bir tartışma Anladım. konusu tanırım... Ee, anladım. Yani o, bilmiyorum. Daha karanlık tabii ki daha karanlık olacaktır ama daha karanlık ve daha <gülüyor> şey ben yani tabii ben öyle düşünüyorum ama Hı -hı. bakalım biraz şeyden e, bu metinlerin e, karanlık tarafları dışında ortak olan e, bir şey daha var. Her ikisinde de baba ölü Hı -hı. E, ve her ikisinde de bir engel durumu evet. var. İşte ilk önce bir çocukta, sonra annede. Her ikisinde de sonradan olmuş doğuştan değil. Hı -hı. Bu, bu tesadüf olarak mı ortaya çıktı metinlerde? Yani tesadüf mü bilmiyorum. Yani bu sonuçta yazma şeyi alışkanlığı benim için daha çok yani kendim bir sorun yaratıp hikayeyle bu sorunun üstünden aşmakdı evet. Yani tamam yine bir kurgusallık var yani otobiyografik bir yan yok bu ikisinde aslında bakarsanız. Ee, genelde ilk iki kitap için ya da ilk kitap için çoğunlukla öyle söylerler. Yani dikkat alma olanın sebebi de oymuş gibi gelir bana. Biraz otobiyografik Hmm. Ağır bastığı için çok eleştirmenler de ciddiye almazlar ilk kitabı. Bilmiyorum otobiyografik bir durum yok. Yok <gülüyor> <gülüyor> otobiyografiyle değil ilgili değil de hani mesela modernist bir Hı -hı. şey olmak. Hani bu baba meselesi de bu modernist metinlerde hani oldukça önemli bir şey zaten. hani Çok konuşuluyor her Hı -hı. zamanda konuşuldu. Hani bu babanın ölümü hikayesi modernist metinlerin çok vazgeçemediği konulardan birisi evet. bir taraftan da. Hani o anlamda sizin kendi... Okumalarınızla da ilgili Hı -hı. yani o modernist metinlerle kurduğunuz ilişkilerle ilgili bir şey mi ya da Yok. o ee, kalemini e, sizin oraya götürdü? ya yani sanırım öyle oldu ikinci söylediğiniz gibi ama e, bir yandan da şu var bence bunlar yani bu iki kitap Hı -hı. yani bilmiyorum kendi insan yazdığı şeyden bu kadar uzaklaşır mı ama ben, bana göre yani modernist metinler falan değil bana roman bile değiller artık. metin metinler yani. bunlar evet. artık bunlardan roman diye bahsetmek ayıp olur yani e, e, bu yüzden hani Artık bundan sonrası için sanırım konuşmak lazım ama şunu söylemem gerek yani bir yandan kendimi öldürken de ufak da olsa hakkını vereyim ee, sezgisel olarak metnin içinde e, bilinçli yani nasıl diyeyim o bilinçli yazar şeyini verdiğim izlenimini verdiğim kısımlar var yani daha sonra şimdi okuyunca a, ne kadar farkında yazmışım diyorum Hı -hı. o kısımları ama aslında farkında olmadan yazmışım bir yandan da o yüzden bilmiyorum çok fazla şey yapmıyorum. Ciddiye almıyorum. Öyle değil. <gülüyor> Yok öyle demiyorum. sadece bir şey yani hatta Hüseyin Kıran bir söyleşinde de söylüyordu böyle bu yazdıklarım şu ana kadar bir saha temizliğiydi diyor. Hmm. Yani o örnekle karşılaştırdığınızda ben daha iş makinesi kiralıyorum filmi diye düşünebiliriz yani <gülüyor> saha temizliğinden önce. <gülüyor> Güzel. Peki o zaman saha temizliğine geçmeden tamam. önce bir şarkı çalalım. Tamam. Ee, biz yani yazarlarımıza ilham veren Hı -hı. şarkıları ya da metinlerindeki şarkıları çalıyoruz. Siz ne çalmak istersiniz bugün? Ee, Bill Frizzle'dan Strange Meeting dinleyebilir miyiz? Tabii. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Ozan Can Özübal. Ee, şimdi biraz saha temizliğinden bahsettik aslında. Fakat aslında biraz o ilk kitapla ikinci kitap arasında e, farklılıklar var. Hı hı. Sanki o dediğiniz şey hani saha temizleyip iş makinesi <gülüyor> olayı biraz gerçekleşmiş gibi e, ikinci Son kitaba dinliyorum. geçerken... E, İlk kitapta çizgi yani desenler ya da çizim Hı -hı. mi demeliyiz farklı kişiler de tarafından işte çizilmiş yapılmış. Ee, bunları da metnin bir parçası haline evet. getirmişsiniz. O anlamda kolektif de bir şey aslında evet. ilk kitap. Çok yani. değerli bir parçası oldu bence kitabın. Ee, bu bu tarz okudum bir iki tane de böyle Rus kitabı var aslında yani içinde desenler olan. Bence çok yani kitapla insanın ilişkisi zaten biraz böyle ilk anda yalnız başına kurduğunuz bir ilişki ya kitapta. Yani açtığınızda... ...yani topluluklar içinde bile okusanız... ...siz kitapla baş başasınız... Evet. ...ve bu yani bu çizim... ...ben de bilmiyorum ben... ...çizmeyi ve çizen insanı... Hı hı. ...çok özendiğim bir şey yani... ...imreniyorum çizen insanlara... Ee, ...o yüzden kitapta da olsun istedim... ...çünkü bu insanlar bu kitabın yazıldığı süre boyunca... ...mutfaktalardı, salondalardı... <gülüyor> ...belli <gülüyor> Bazen zaten çizgilerden... E, ...yorganı kaldırdığınızda... ...ha sen mi yatıyordun burada filan ...gibi <gülüyor> bir hayat içindeydik zaten... ...kalabalık bir şekilde yaşıyorduk... ...o yüzden... E, ...hayatımı bu dönemde belgeleyen bir şey olmuş oldu. Evet, bu ilk kitaptaki çizgiler... ...ikinci kitapta da yazar olmak isteyen... Hı hı. ...ve karşı komşusunu izleyen evet. bir taraftan... E, ...bir anlatıcıyla e, karşı karşıyız ...ve sahaf bu hı hı. aynı zamanda. Babasından hani, kalma bir babasından sahaf. Babasından kalma bir işi yapıyor... ...bir taraftan annesiyle ilgileniyor... Hı hı. ...fakat aslında bilmediği birçok şey var... Hı hı. ...kendisine de dair... ...annesinin yani babasına dair bilmediği birçok şey var... E, bu ikinci kitaptaki işte izlemek, bilmemek, yazmak yazamamak ilişkisi. Bu biraz önce konuştuğumuz sahayı temizlemek ve bunun e, bir ön çalışması olabilir mi? Evet. Sizin söylediklerinizden yola çıkarak tabii şimdi aklıma geliyor böyle bir şey. Anlıyorum. Ya bu sanırım zaten hani boş kağıt karşısındaki o şey boş resim, boş bir kayıt. ...ortamı diyelim yani... yani ...birçok sanat için uyarlanabilir yani... ...bu bilinmezlik hali... Ee, ...bu işte bir... iddaftan sonra bataklıkta yine... siz ...size şu an öyle hatırlıyorsunuz... ...ben anlatıcısıymış gibi ama yine değil aslında... ...ama Hı -hı. ben anlatıcısına... ...ara geçiş formu gibi bir şey oldu yani... ...sonunda başaracağım sanırım... <gülüyor> ...buna <gülüyor> geçmeyi... Ee, ...bilmiyorum yani bu... sorun neydi... <gülüyor> ...yani... Yani bu yazmakla bir ilişki kurulması, anlatıcının e, yazma... Evet, başka bir konu var mı bilmiyorum açıkçası. Hı hı. Yani sinemada da artık yani gerçekten abartmıyorum. Açtığım son dokuz filmin dokuzu da yazmaya çalışan bir yazarla ya da bir şey yazıp başına bir şey gelen bir yazarla ilgiliydi. Sinemayla tabii edebiyat bir tutmak doğru değil ama e, edebiyatta da yaz, yazar karakterini çok sıklıkla görüyorsunuz. Özellikle yabancı evet. edebiyatta. Hatta kendi kariyeri içerisinde üç dört tane yazar karakteri olan e, yazar da vardır ya Philip Dianna karşınız evet. mesela görürsünüz. İşte bu bir dönüm gibi mi mesela hı. yazar karakter yaratmaya başladığında yazarlar kendi edebiyatlarında bir şey mi değişiyor ya da oradan bir Kendilerine bir bakmaları mı gerekiyor yani edebiyatlarına ya da orada bir çünkü bir taraftan ben onu da düşünüyorum evet yazar karakterler var ve onlar ara ara ortaya çıkıyorlar fakat durup dururken ortaya çıkmıyor o yazar karakterler gibi geliyor bana evet sanatın meselesi bu yani resimde de belki müzikte de belki sinemada da ama bu işin bizzat kendisinin ortaya konuya çıkması çıkmıyor. konuya ya, o durup dururken çıkmıyormuş gibi geliyor. Bil, yani bilmiyorum. Ben bu tespitte katılırsınız, katılmazsınız bilmiyorum. Yani belki çok yanlış bir tespittir ama bana şöyle geliyor. Ee, Don Quixote yola çıktığında böyle uçsuz bucaksız dağlara, tar tarlalara çıktı. Ondan sonra biraz böyle mekan daraldı. İşte Flabert'le şey olduk, bir çitin arkasında kaldık. Kafka'da bir odanın içindeydik hmm. falan. Artık sanki kafamızın içindeymişiz hmm. gibi geliyor. Hmm. ve evet, Kafa bana aitse zaten bir yazarla baş başayımdır yani o yüzden de pek fazla başka bir yani çok uç kurguları yani zaten bu kitapları kendi kitapları öldürmemin sebebi de bu yani çok fazla Hı -hı. uç kurgulara gerek kalmadı sanırım. Yani zaten kendim deyim yani fark ettinizse zaten Türk edebiyatında da böyle diyalog sayıları falan azalıyor git giderek. Evet. İnsanlar kendi böyle sürekli kendisi kafası içinde Var. kendisiyle konuşan şeylere döndüler. Var. Ya daraldık yani bu Bilmiyorum, evet. bunun tersine döndürmek mümkün mü ya da gerekli mi? Ama sanırım eğer modernist olmak buysa, yani kendi çağına ait olmaksa, evet, artık yurtu. böyle düşünüyorum. Yotu söylediğiniz Hı -hı. şey çok doğru giderek daralıyor ve o konuşmalarda kafa yani iç seslerin i̇ç ve sesleri kafadan dönüşüyor. gelen Hı -hı. şeylerin e, ona dönüş, ona dönüşüyor. E, bir de şey sormak istiyorum, e, özellikle bataklıkta. Ee, yaşlı adam, yaşlı adamın hı hı. evinde gezip dolaşma, sonra e, o yaşlı adamın sahafa gelmesi ama hiç hı hı. tanışmıyor olmaları, izlemesi hı hı. adamı, sonra işte bir genç kızın olduğunu hı hı. düşünmesi. Bu yaşlı adam. Evet. Mesela hani o daralmanın başka bir şeyi mi? Ee, yani anlatmak istediğim şey hikayede en azından... Şimdi söylersem kitabın onu söylemiş olacağım ama nasıl kimse okumuyor? O yüzden söylemedim, şey yok. <gülüyor> Peki yani bu tamam bu karşıladığım esprisini söylüyorum ama bu yine kişinin yani benim kendi kendimle kalmamla alakalı, karakterin de kendi kendisiyle bir şey aslında. Yani karşı adamın karşıda olmasının sebebi zaten ben pek okuduğum şeylerde hatırlamıyorum kendi evini, kendi hayatını dışarıdan. Ya fiziken dışarıdan evet. izleyen bir sahne ya da öyle bir şey romansal bir an diyelim onu öyle bir romansal an okuduğumu hatırlamıyorum onu yakalamış olmanın zaten heyecanıyla bu kitap evet. basıldı diye seviniyorum yani yoksa evet. yakaladığım başka çok da fazla bir şey yok. yok yani. Başka şeyler de var <gülüyor> bir de e, mesela ben kendim şey diye düşünmüştüm itlafta bir abi kardeş ilişkisi Hı -hı. var. Aslında hani onların neredeyse birbirleriyle hiç iletişim kurmadığı ama bize anlatılan hı hı. ve anladık ...hatta biraz sezdiğimiz bir ilişki. Ee, ikinci kitapta da bu ilişki aynı şekilde e, yaşlı adam ve onu Karak izleyen karakter hı. üzerinden e, dönüştürülmüş. Tabi orada küçük farklılıklar da olsa da hani bu iki insan arasındaki ilişkiye... ...işte akraba olsun ya da hı -hı. olmasın... ...yani karşıda dursun ya da yanında olsun... ...kan bağı olsun... Evet. ...o ilişkilenme şeklinin... ...çok da farklı olmadığı... ...böyle bir şey... ...yani, yani o mesafe ve darlık... ...hikayesinde... Hı -hı. ...hani daraldıkça uzaklaşıyoruz... Evet. ...gibi... Yani aslında bu yaşlı adam şeyini bunu, o abi kardeşi ilişkisine benzetebilir miyiz? Tam emin değilim. Yani kendi adıma bunu o şekilde cevaplayamam sanırım. Çünkü yaşlı adam ve Yakup hikayesinde, bataklıkta biraz kendine bakmak ve yani aslında bu kitabın konusunun tutkusu aklına bir tek bir cümlem vardı. Yani insan kendi anılarını restore edebilir mi? Evet. Cümlesinden çıktı kitap. Yani bu da Zaten anı lafı geçtiği zaman otomatik olarak kelime havuzumuzdan... ...yaşlı bir insan ve genç bir tecrübesiz bir insan çıkıveriyor. Bu hmm. ikisinin karşılaşması... ...insan kendi kendini restore edebilir mi anılarını? Silebilir mi? unut Yani hiç olmamış gibi davranabilir mi? Ya da zaten şu an sizinle bir anı paylaşıyoruz şu an aslında... ...Açık Radyo'da. Bu anıyı e, birimiz öldükten sonra diğerimiz başka bir şekilde anlatabilir. Evet. E, ve anlattıkça da bu anı... ...yani çünkü bunun... Arkasında neler yaşandı, neler konuştuğumuzu sadece ikimiz biliyoruz. Ve istediğiniz gibi anlatabilirsiniz artık. Tabii. Geçmişinizi restore etmiş olursunuz. Yani evet. ana fikir buydu. Yani en evet. azından ana ekseni buydu yani daha doğrusu. Yok o ana eksen... Hı -hı. Evet bence de şey... Biraz mesela o anlamda ben şey de düşünmüştüm. ilk kitapta... Abi ve kardeş arasındaki ilişki... Abinin avcı olması. Hı -hı. Ava gitmesi. Diğer taraftan kardeşin... Tırnak içinde bir engelli olması ama o engelin bir taraftan onu dünyaya karşı farklı bir şekilde de konumlandırıyor hı hı. olması. Bir e, savunma ve koruma. Aslında çok ilkel evet. bir şey bir taraftan. E, i̇kinci hikayede de yaşlı adam hani tam da söylediğiniz evet. ana dediğinizde bir bilen bilmeyen yaşayan yaşayan Yaşamamış gören görmeyen ilişkisinin başka bir şekilde kurulması gibi yani benzerlikten tam, çok yeniden bir şey gibi düşünmüşüm şimdi anladım ne demek istiyorsun yani çünkü evet bu bir, biri diğerini ilkel bir yöntemle fiziksel olarak korumaya çalışırken diğeri zaten başına gelecekleri önceden söyleyerek evet. onu koruma altına almaya çalışıyormuş gibi bir güdüden basit evet böyle bir ortaklık kurulabilir evet, sanırım... Yani bir, yani bu iki evet gü güdülerle Hı. ilgili bir şey yani, yani düşün düşünmekten çok güdüler ve güdülerin harekete geçirdiği daha ee, nasıl diyeyim daha çok hani insanca Hı -hı. tırnak içinde kabul edilen şeylerden çok güdülerin yönlendirdiği ve ona göre hareket edilen Belki o yüzden mesela metinlerinde ben hani parçalar halinde başlayıp Hı -hı. tıpkı şey gibi hani bir şey hatırlamaya başlarken bütünü görmeyiz Ufak ufak, ufak parçalar vardır sonra Hı -hı. o parçaları işte biraz önce sizin söylediğiniz gibi birleştirip bir kurgu oluştururuz kafamızda Biraz onunla ilgili olabilir gibi gelmişti bana hmm. açıkçası. Biraz şeyin de tabii etkisi var. Yani birçok bir yönetmen de aynı şeyi yaşıyor. Niye sinema örneği verip duruyorum bilmiyorum ama... E, yani yeni filminiz ne zaman, nasıl olacak dediklerinde <gülüyor> böyle... E, ...kırmızı duvar önünde dans eden beyaz bir kadın olacak diyor mesela. Aklında sadece bir... İmge, mu, var, imge bir şey var. var. Bir, evet. Bir bunun üzerine gidiyor var. zaten. Aslında o da o baştaki o kısa şeyler... Evet. ...o zaten fikir evet. bir anda beyninde patlar dediğim anda... Evet. ...patlıyor yani o şekilde. Evet. O yüzden mesela hani bir düşünce değil, güdü ve güdüden düşünceye doğru giden bir formu var metinlerin. Ama büyük lafları sevmiyorum. Bunu buradan <gülüyor> hazır fırsat bulmuşken böyle kapıya yazılacak, mezar taşına yazılacak cümleleri olan kitapları da, romanları da hiçbirini sevmiyorum yani. Peki. O zaman bey e çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür, Maalesef programımızın evet sonuna geldik. Eee <gülüyor> Bugün burada e, bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz ve e, biz e, her ne kadar siz çok bundan hoşlanmasanız da bizim programımız böyle. E, programın sonunda işte okurlarınız ve dinleyicilerimiz için bir e, sayfayla veda Hı -hı. ediyoruz. Siz ile veda etmek istersiniz? E, ben de yani konuştuğumuz konu hakkında yani bu sezgisel yazsam da e, bilinçli yazdığımı hissettiğim anlardan bir parçayla... Veda etmek veda istiyorsunuz. Edebilirim. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Her şey sapsarıydı. Bir iki ayda hayatta kalmak kolay değildir. Yaşam her an pamuk ipliğine bağlıdır. Onu öylece bıraksanız günlerce, haftalarca, belki de aylarca orada tarlanın ortasında, çamur deryasında uyuyabilir, açlıktan ölebilirdi. Bu yüzden kitap okumak hayat kurtarır.